620. konu, Hazreti Ali'nin sabahleyin gelip yer tutmuş olan pazarcıların gönülleriyle orasını terk etmedikçe bulundukları yerden uzaklaştırılamayacaklarını söylemesi, Asba bin Nebat şöyle anlatıyor, Hazreti Ali ile birlikte pazara gittik, pazar düzensizdi ve herkes dilediğince tezgah kurmuştu, Hazreti Ali, burası niye böyledir, diye sordu, ona, pazarcılar, kendilerine ayrılmış bölgeyle yetinmeyip başkasının yerine geçmiş, dediler, Hz. Ali de şöyle dedi, onların böyle bir hakları vardır, çünkü Müslümanların pazarı, namazgahları ve mescitleri gibidir. Kim daha önce gelip orada bir yer kapmışsa orasını kendi gönlüyle terk etmedikçe o yer akşama kadar ona ait olur.